Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygül. Berabe bin Malik radıyallahu anh. Hazreç kabilesinin Necaroğullarına mensup meşhur sahabi Enes bin maliin kardeşi olan Bera bin Malik, Hudeybiye'de Resulullah'a biat edenler arasında yer alıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Bedir Savaşı dışındaki bütün savaşlara katılıp, Allah Resulü'nün yanında yer aldı. Muhtelif savaşlarda, düşmanla yaptığı teke tek vuruşmalarda, yüz meşhur muharebi öldürmesiyle de ünlüydü. Sesi çok güzel olduğu için Allah Resulü'nün seferlerinde zaman zaman süratli gitmeleri için namelerle develeri coştururdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a davet mektuplarından birisini de Müseyleme'ye göndermişti. Müseyleme ise Resulullah'a gönderdiği cevap mektubunda kendisinin de peygamber olduğunu ve yeryüzünün yarısının kendi kabilesine, diğer yarısının Kureyş'e ait bulunduğunu ifade eden bir mektup yazmıştı. Bunun üzerine Allah Resulü'nün yolladığı mektupta, onu çok yalancı anlamına gelen Kezzab diye tanımadıktan sonra, yeryüzünün Allah'a ait olduğunu ve onu istediğine vereceğini söylemişti. Şair, hatip, kâhin ve nüfus sahibi bir kişi olan Müseylim'e, Halifeliğin ilk günlerinden itibaren Hz. Ebubekir radıyallahu anh'ı meşgul eden uzun çarpışmalara sebep olmuştu. Berhabin Malik an anh, Müseylimetül Kezzab yani yalancı peygamberin üzerine Hz. Ebubekir radıyallahu anh'ın gönderdiği orduya katıldı. Müseylime askerleriyle beraber her yönden tahkim edilmiş ve içerisinde ceryan eden çetin savaş sebebiyle sonraları ölüm bahçesi manasına gelen Hadikatül Mevt adı verilen bir de mevzilenmişti. Buraya hiçbir yerden girme imkanı bulunmadığından, Bera, mızraklar ucunda havaya kaldırılan bir kalkan içinde içeriye fırlatılmasını ısrarla istedi. Bu şekilde oraya girdikten sonra etrafını kuşatan düşman askerleriyle çarpışa çarpışa giriş kapısına kadar ulaştı ve Müslümanların içeri girmesini sağladı. Ancak 80'den fazla yer aldı tedavisiyle bizzat Halid bin Velid radıyallahu anh meşgul oldu ve bir ay kadar sonra iyileşti. Bera radıyallahu anh Hazreti Ömer radıyallahu anh devrinde İran'ın Fars bölgesindeki fetihlere katıldı. Fakat Bera radıyallahu anh'ın cesareti Hazreti Ömer'i endişelendiriyordu. Olağanüstü cesaretinin Müslümanların hayatını tehlikeye sokabileceğini düşünen Hazreti Ömer radıyallahu an hiçbir savaşta Berab bin Malik radıyallahu anı kumandan tayin etmemiş. Hatta sırf bu sebeple kumandanlarına gönderdiği bir mektupta ona bu tür bir görev verilmemesini hatırlatmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Berab bin Mali'in manevi değerine işaret ederek saçı başı dağınık olduğu, eski elbiseler giydiği için Kendisine önem verilmeyen öyle kimseler vardır ki, şöyle olsun diye dua etseler, Allah isteklerini geri çevirmez. Bera bin Malik de bunlardandır buyurmuştur. Bu nedenle savaşlarda zor durumda kalan Müslümanlar, ona başvurarak Allah Teala'dan zafer duası yapmalarını isterlerdi. Tüster muhasarasında da, Müslümanların aynı isteğiyle karşılaşınca onlara zafer, kendine şehitlik niyazında bulundu. Ve netice olarak da Allah bu duasını kabul etti ve o çarpışmada şehit oldu. Salatu selam, alemlerin efendisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun aziz ve pak ailesini ve her biri gökteki birer yıldız olan, Aziz sahabe ikramın üzerine olsun. Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygül.